İbne Munzir'den ve İbne Osman'dan rivayet etti ve web ise Medine'ydi. 43 İmam elinde yemekte bulunduğu bir şey varken namaza çağrıldığı zaman nasıl yapar baba?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 Ayşe dedi ki ben hapse ya da Abu Bekir senin makamında durduğunda ağlamaktan kıraat insanlara işitilemez. Umar emretti insanlara ona maskıldırsin deği ver dedim. Hapsa dediğimi yaptı. Onun üzerine Resulullah yeter sus şüphesiz sizler elbette Yusuf Peygamber'in sahibeleri olan kadınlardansınız. Abu Bekir'e emredin insanlar için namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Hapsa, Ayşe'ye hitaben.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 Geriye çekilmeye davrandı. Peygamber ona olduğun yerinde dur diye işaret etti. Sonra Ebu Bekir'in hizasında tahiyyanın başına oturdu. Ebubekir Bekir, Resulullah'ın namazına uyma suretiyle namaz kılıyordu. İnsanlar da Ebu Bekir'in namazına uyma suretiyle namaz kılıyordu. 48. Bir kimse insanlara imamlık yapmak için namaza girse, akabinde de asıl vazifeni olan birinci imam gelse,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 50. bab İmam bir kavmi ziyaret ettiği zaman onlara imam olur. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Bana Mahmut İbn Rabi haber verip şöyle dedi. Ben İtban İbn Malik el ensardan işittim. şöyle dedi. Peygamber evine girme izni, evine girme izni istedi. Ben dolana izin verdim. Yanıma gelince evinin neresinde namaz kıldırmamı istersin diye sordu.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 İmam ayakta namaz kıldırdığı zaman siz de ayakta olduğunuz halde namaz kılınız. İmam Rukiye vardığında siz sizde rüküye varınız. O kendisini kaldırdığı zaman sizde kendinizi kaldırınız. İmam seni Allahülmen Hamide, Allah kendisine handi deniyor, handini işitip kabul etti dediği zaman sizler de Rabbimiz evvel ey Rabbimiz biz sana itaat ettik. Ya Rabb ibadetlerimizi kabul et, itaatlerimizden.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 Bize El-Evza'yı taktif edip şöyle dedi. Bize ez zuhri Hümeyt Abdurrahman'dan, o da e Ubeydullah'tan, o da Adı İbni Hiyar'ın oğlu Ubeydullah'tan tahdis etti. Bize Ubeydullah evinde muhasara edilmiş halde bulunan Osman İb İbni affanın yanına girdi de sen umumun imamısın. Başını, başına şu görmekte olduğu işler geldi. Bize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 gibi olan Habeşli bir kimse içinde olsa buyurdu. 57 57'nin cevap İmam ile memum iki kişi bulundukları zaman memum imamın sağ tarafında yanı başında bir hizada olarak dikilir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben teyzem Meymun'un evinde kaldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte yatsı namazını kıldıktan sonra evine geldi.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 söylediği haberi bu kimseye ulaştı. Bunun üzerine o kimse peygambere geldi ve ona muazzam şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa ya maz, sen bir fettan mısın? Yahut sen bir fatih misin? Buyurdu da akabinde şebbi şebbi isme rabbikel ala ve şems vedu ha-ha ve leyli izah-i surelerini okuyup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 Sufyan Servi'nin babası olan Said İbni Mesruk, Musır İbn Kertan'dan bir ve eş şeyben Ebu İzhak etmişlerdir. Amr İbn Dinar, Abdullah İbn Müksem ve Ebu Zubeyr Cabiz'den olmak üzere Muaziyatlı namazında El-Bakara suresini okurdu demişlerdir ve Şübe'ye muharipten rivayet etmekte El-Ameş mutabihat etmiştir.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 Bakiye İbni Velid El-Kelali mutabihat etmişlerdir. Bize Şerik İbn Abdullah tahtis edip şöyle dedi. Ben Enes İbn Malik'ten işittim. O şöyle diyordu. Ben asla Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam kadar tamam ve hafif namaz kıldıran bir imamın arkasında namaz kılmış değilim. Şu muhakkak ki Peygamber çocuk ağlaması işitirdi de çocuğun anasının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 Bilmekte olduğumdan hemen namazımdan hafifletme yapıyorum. Bize İbn-i Adi Sait'ten, o da deden, o da Enes ibni Malik'ten olmak üzere taklif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben namazı uzatmak isteğine namaza girerim derken bir çocuk ağlaması işitirim. Çocuğun ağlamasından anasının hissedeceği üzüntünün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 bu işi Ömer'e emretsen dedim. Resulullah Ebu Bekir'e emrediniz. O insanlara namaz kıldırır buyurdu. Ben Hafsa'ya da şüphesiz Ebu Bekir hüzünlü kimsedir. Muhakkak ki o kim muhakkak ki o senin makamına durduğunda e, kıraatı insanlara işittiremez. Ömer'e emir buyursan deyiverdim. Hafsa dediğimi yaptı Resulullah. Yusuf Peygamber'in sahibeleri şüphesiz ki siz kadınlarsınız.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 Nihayet Ebu Bekir'in soluna oturdu. Ebu Bekir ayakta namaz kılıyordu. Resulullah ise oturarak namaz kılıyordu. Ebu Bekir Resulullah'ın namazına uyuyor. İnsanlar da Ebu Bekir'in namazına uyuyorlardı. 69. Bab İmam namazda şüpheye düştüğü zaman insanların sözüne tutunur mu? Ebu Hüreyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldırıp çıktı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 makamında yani namaz kıldırdığı mihrapta durduğu zaman ağlamaktan kıraati insanlara işittiremez. Umar'a emret de insanlara o kıldırsın dedim. Resulullah Ebu Bekir'e emredin insanlar için namaz kıldırsın buyurdu. Ayşe Hafsa da Ebu Bekir'in senin makamında durursa ağlamaktan insanlara işittiremez. Umar'a emret de insanlara o namaz kıldırsın ver. dedi. Hafsa dediğini yaptı. Bunun üzerine Resulullah yeter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 Ben Numan İbni Beşir'den işittim. O şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı ya dümdüz yaparsınız ya da Allah yüzlerinizi muhakkak ayrı ayrı taraflara çevirecektir buyurdu. Bize Abdülvaris, aziz'den o da Enes radıyallahu anh'tan tatlısı etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz saflarını doğrultunuz. Zira ben sizleri arkamdan da görüyorum buyurmuştur. Yetmiş iki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 elimi yahut fazımı tuttu da eliyle arkamdan işaret ederek nihayet beni sağ tarafına diketti. 80. bab İmam ile mevumlar arasında duvar yahut sutre olduğu zaman ve Hasan el Basri seninle imam arasında bir nehir bulunduğu halde imama uyup mamaz bir beis yoktur demiştir. Ebu Mikles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 İbn Hammad'dan tahsis edip şöyle dedi. Bize bu heyip tahsis edip şöyle dedi. Bize Musa İbn Salim Ebu Nader'den o da bu Sirip Musa'dan o da Zeyd İbn Sabit'ten olmak üzere tahsis etti. Şöyle demiştir. Resulullah namazda zannederim hasırdan bir hücre edindi de bir kaç namaz kıldı. Sahabelerden bir takım insanlar onun namazına uyarak namaz kıldırdılar.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 bize Buhayb tahsis edip şöyle dedi. Bize Musa ibni Ukbe tahsis edip şöyle dedi. Ben Ebu Nadır'dan işittim. O da